Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet hemen değerli kardeşlerim. Bu arada sorular ekrana yazıldı. Soruları okuyarak elimizden geldiği kadar aktaracağız bu arada. Evet hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Talebe kardeşimizin sormuş olduğu soru hemen ekrandan okuyorum. İbadetin sahih olabilmesi için malum olduğu üzere iki şartı vardır. İhlas ve şeriata uygunluk. Diyelim ki bir evlat bir amel yapıyor ve bu ameli yaparken niyeti şöyle... Ben bu ameli yapayım. Allah benden razı olsun. Annem de beni sevsin ya da babam da beni sevsin. Evet. Ya da ben bu ameli yapayım. Allah beni sevsin. Evladıma da güzel bir örnek olsun. Evladım da beni sevsin vesaire. Bu niyet ee, ihlası bozar mı ve ameli boşa çıkarır mı ya da ben bu ameli yapayım Allah benden razı olsun ve Müslümanlara da bir temsil güzel bir yol olsun niyeti ihlası bozar mı diye güzel bir soru tevcih etmiş. Güzel bir soru bu soruyla ilgili konuşalım. Değerli kardeşlerim ee, amellerin kabul edilmesi için soruda da izah edildiği gibi İki tane önemli şartımız var. Biri ihlas, diğeri de mutaba'a dediğimiz. Yani sünnete tabi olma, sünnetin aynısını yapma. Sünnette olduğu geldiği şekilde ibadeti yapma. Sünnette var ise yapma, yok ise yapmama. Bu iki şart olması lazım. Başında ihlas. Yani ihlas ne demek? İbadetin sadece... Allah rızası için yapılması demek. Dünyalık bir menfaat, bir menfaat devşirmesi, insanlara güzel görünme, iyi görünme, dindar görünme ve bu şekilde maddi bir takım veya manevi bir takım e, kazanımlar elde etmeyi hedef kılma gibi düşünceler ihlası bozar. Fakat soruda Anladığım kadarıyla kişinin Allah rızası için ibadet yaptıktan sonra Ya Rabbi ben bu ibadeti senin rızan için yapıyorum ancak Aynı zamanda da çocuklarıma da iyi örnek olayım diyorum Diyorsa veya bir evlat da bu ibadeti yaparken Ya Rabbi ben bu ibadeti senin rızan için yapıyorum ancak Babama, anneme, amcama, dayılarıma, etrafımdaki insanlara veya kardeşlerime de iyi örnek olayım diyorum aynı zamanda. Böyle de bir niyet içinde oluyorum derse iki kez ecir almış olur. Bir, ibadeti sadece Allah rızası için yapıyor. İkincisi de yapmış olduğu ibadette bir örneklik tems temsil ediyor. Bir, Aynı zamanda bu ibadetin konuşan bir davet aracı ee, olmasını temenni ediyor, hedef kılıyor. Bir öğreticilik içinde oluyor. Ee, i̇nsanlara görünen bir kılavuz oluyor. Bu niyeti itibariyle de iki defa ecir aldığını düşünüyorum. Ama ki bir insan de, şayet derse e, şayet Rabbim yani senin rızan her zaman ikinci planda ...ben dünyalıkları istiyorum... ...o yüzden bu ibadetleri yapıyorum... ...insanlar çok dindar, dindar desinler... ...çok güzel Kur'an-ı Kerim öğretiyor... ...çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor... ...çok güzel namaz kılıyor, kıldırıyor... ...çok güzel cihat yapıyor... E, ...cenk yapıyor diye... E, ...alkış almak için bunu yapıyorum derse... ...bunun yapmış olduğu bu ibadetler... ...Allah rızası için olmadığından dolayı... ...kendisine herhangi bir ecir... ...asla verilme verilmeyeceği gibi... ...burada bir... Ee, şirk şirki bir durum da olduğundan dolayı bu insan e, cehenneme de girme tehlikesi vardır. Bununla ilgili ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Ee, bu konuyu da fazla uzatmayalım. Bunları da sizler biliyorsunuz zaten. Ee, bu soruyla ilgili bu özet cümlelerle yetinelim. Diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda diyor ki talebe kardeşimiz İslam aleminin bugünkü cehaletini ve geri kalmışlığını bahane ederek İslam'a karşı çıkan çevrelere cevap verebilmemiz için İslam'ın ilme verdiği önem hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet. Çok güzel bir soru daha bu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Talabul ilmu feridatun ala kulli muslim. Ha ilim talep etmek her müslümana farzdır diyor özellikle tabi ki kastetmiş olduğu bir Müslümanın dininden bilmesi gereken emirleri bilmesi üzerine farz-ı ayındır. Zekat vermesi gereken bir insanın nasıl zekatı nasıl vereceğini öğrenmesi, danışması, ona göre zekatını vermesi üzerine farz-ı ayındır. Namaz kılması gereken insanın namazı nasıl kılacağını, rüknünü, efendim sıhhatinin şartlarını nasıl kılınacağını öğrenmesi onun üzerine farz-ı ayındır bunlar dışında bunlar dışında azan küfrî iftiralar karşısında vahyin kültürüyle vahyin vermiş olduğu nur ile ışık ile onların karşısında durmak onlara cevap vermek vahyin gerçekliğini yüzlerine bir şamar gibi indirebilmek için ilimle donanımlı olmak. Evet, en azından yeteri kadar böyle alimlerin, davetçilerin yetişmesi bu seferde ümmet üzerine farzdır. Ümmet üzerine farzdır. Bir baba, alimlerin toplumda azlığını gördüğü halde, Davetçilerin toplumda azlığını gördüğü halde, İhlaslı insanların toplumda azlığını gördüğü halde, a ilmiyle amil, Bilgili davetçilere, İrşadçılara, Alimlere ihtiyacı olduğunu bildiği halde, Çocuğunu hala hala başka yollara yönlendirir ise, Mesela, Tıp, Hendese, fizya, kimya gibi. Bu alanda büyük bir boşluğu görmesine rağmen bu alanlarda çok para var diye bir müftü, bir imam, bir öğretmen, bir kişi, bir Müslüman, bir anne, bir baba çocuğunu paralı, para alacağı yerlere, itibar gören mesleklere yönlendirirse günahkardır. Açık söylüyorum. Günahkardır. Günahkardır. Çünkü en büyük ilim Allah'ın ilmidir. En büyük ilim Kur'an'ın ilmidir. En büyük ilim bilinmesi gereken ilim Kur'an'ın ilmidir. Allah'ın göndermiş olduğu ilimdir. Allah'ın göndermiş olduğu marifettir. En büyük ilim budur bilinmesi gereken doktorunda, öğretmeninde, avukatında, valininde, devlet başkanının da, efendim amirinde, memurunda bilmesi gereken ilim Allah'ın göndermiş olduğu ilimdir. Bunu bilmeden bir insan doktor olursa cani olur. Allah'ın vahyini bilmeden ona teslimiyet göstermeden mimar olan, mühendis olan bir adam çalar, çarpar, yanlış yapar, enkaz yapar, ufak bir depremde insanlar altında can verir. Allah korkusu kalbine yerleştirilmeyen, Allah'ın göndermiş olduğu vahiy, kendisiyle tanıştırılmayan, İslam ile müşerref olmayan, İslam, İslam'ın ilmi, nuru, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile tanışmayan, Bilmeyen ve bunları kabul etmeyen bir insan doktor olursa can alır. İnsanların sağlığıyla oynar. Hipokrat yemini yetmez. Ne yapar? Gizli gizli yerlerde organ nakli yapar. Ne yapar? İlaç firmalarının mümessilleriyle anlaşmak suretiyle hastalara onların ilacını yazar. Daha fazla menfaat devşirmek için. Belki de onların ilaçları iyi değil, kaliteli değil. Ama yazar. Çünkü onlardan menfaat devşiriyor. Ne yapar? Hastalarıyla dalga geçer. Onların sağlığıyla oynar. Bir kimyager, bir fizikçi, bir mimar, bir avukat, bir hakim, bir e, efendim savcı, bir devlet başkanı, bir amir. Hepsi böyledir. Öyleyse he, toplumun her kesimi, her kesiminden, her insanı, her bireyi bu ilmi öğrenmesi lazım. Ondan sonra doktor olacak, ondan sonra avukat, ondan sonra vali, ondan sonra kaymakam neyse. Yok bu adam avukat olacak, İslam ilimleri öğrenmesine gerek yok diyemez. Diyemez. O yüzdendir ki bazı ülkelerde, tıp fakültesinde Kur'an-ı Kerim dersi var. Tevhid dersi var. Fıkıh dersi var. Hadis dersi var. Neden? Çünkü doktora da lazım bu. Doktor kendi mesleğini icra ederken Allah'ın nurunu bilecek ki ondan haşyet edecek, korkacak, utanacak, sıkılacak mesleğini iyi icra edecek. Allah'tan korkarak yapacak. Allah rızası için yapacak. Öyleyse tekrar söylüyorum. Şu asırdaki ilmiyle amil ihlaslı insanlar kaybolmuştur. Bugün imam çok. 120 bin tane imam var. 2000-3000 tane müftü var. Var da var. Ama nerede? Azimlisi nerede? İhlaslısı nerede? Gayretlisi nerede? Gerçek tevhid ehli nerede? Hurafelere, bidatlere bulaşmamış, Allah'ın dinini olduğu gibi anlatan, anlatma gayretinde olan, anlayan, algılayan, anlatan kaç kişi var? Birçoğu insanların heva ve hevesine teslim olmuş değil mi? İnsanlar böyle istiyor. Öyleyse susayım demiyorlar mı? Kürsüden her ayet anlatılıyor mu? İnsanlar küsecek diye birçok bidat hurafe dile bile getirilmiyor. Menfaat çatışacak. Cemaatler dışlayacak. İnsanlar dışlayacak diye onların gittiği yol yanlış olduğunu bildiğin halde susuyorsun, konuşmuyorsun, söylemiyorsun, hakkı haykırmıyorsun. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapsaydı ne olurdu? Bu din Bugünümüze gelir miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tekti Yalnızdı Davetini ilk sunduğunda Çok büyük bir tepki almıştı Ama o bütün tepkileri Göze aldı Bir elime güneşi Bir elime ayı verseniz ben bu davadan Vazgeçmem dedi Dünyanın bütün menfaatlerini Bir tarafa koymayı bilebildi Koydu öyle değil mi? Ya Bugün onun Varisleri olduğunu iddia ettiğimiz bizler, bizler aynı yolda mıyız? El ulema'u veratatul enbiya, alimler, enbiyanın, peygamberin varisleridir derken, acaba bizler gerçekten varis miyiz? Yoksa, şeytanlık mı yapıyoruz? Bazı insanlar diyorlar ya, peygamber vahiy alıyor, biz de varisiz, biz de vahiy alıyoruz. Zuhurat diye bir şey uydurmuşlar, Zuhuratta şöyle göründü, zuhuratta böyle göründü. Adamın bir tanesi, bir tane sapık Mehdi olduğunu, peygamber olduğunu iddia eden bir zat. Amerika'da infal etmiş kendi müridelerinden birkaç kişiyi. Efendim, kızcağız arıyor, sen diyor beni infal ettin. Şimdi terk edip gittin. Bunu nasıl yaparsın bana diyor. Cevap şu, kızım bunu Allah emretti. Ve alçak Allah sana zinayı emreder mi? Senin Allah'ın şeytan mı ya? Şeytan zinayı emreder. Kimisi diyor efendim? Hani ülkemizde bazı zatlar var. Allah zuhuratta görünmüş demiş ki Ete kemiğe büründüm. Mahmud diye göründüm. Haşa ve kella. Ne'udhu billahi min kufr. Bu küfürden Allah'a sığınırız. Bu büyük sözden Allah'a sığınırız. Bu söz İsrail oğullarının söylediği sözden daha şenidir. وَقَالَ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنِ اللّٰهِ Yahud dedi ki Yahudiler... ...Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Uzeyr Allah'ın oğludur. Haşa. تَكَادُ tuval وَالْاَرْضِ تَتَفَطَّرْنُ Az kalsın yer ve gök paramparça olacaktı. Kıyameti koparacaktım. İnsanların başına gök kubbeyi geçirecektim. Bu ne büyük bir iftiraydı benim için... Ne de ağrıma gitti diyor Yüce Allah Subhanahu ve Teala Bugünün sapıkları bırakın Felanca Allah'ın oğludur demeyi Allah felancanın Suretine girdi demeyi Kendilerine Bir marifet addediyorlar Bu ne büyük bir alçaklıktır Bu ne büyük bir sözdür Allah bize iyi nimet veriyor Allahu Teala şu gök kubbeyi başımıza geçirmiyor Şimdi kardeşimizim Sorusu diğer bir sorusu, e, bir atı hasene var mıdır? Vardır diyenler var. Ümmetin e, güzel gördüğünü Allah da güzel görür sözü sözünü delil getiriyorlar. E, değerli kardeşlerim, dinde herhangi bir e, yeni şeyin yeri yoktur. Bu şey insanların gözünde iyi de olsa biz o şeyi meşru olarak göremeyiz. İbadet bazında, inanç bazında, algılayabileceğimiz bu türden algılayabileceğimiz her şey sünnete harfiyen uymak durumundadır. Uymak zorundadır. Yeni bir takım şeyler, açılımlar, düşünceler getirmemiz mümkün değildir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bid'at-ı hasene görece bir kavramdır. Yani bana göre hasene olan bir bidat diğerine göre seyyiye olabilir adam seyyiye bir bidat ortaya çıkartır mesela kötü bir bidat ortaya çıkartır sen dersin ki kardeşim bu kötü bir bidat sana cevap olarak der ki kardeşim dinde iyi bidat caizdir ben dolayısıyla bu, bidat, bu bidatın bu yeniliğin iyi olduğunu düşünüyorum sen bunu reddedemezsin der o yüzden bu kapıyı açmak çok tehlikelidir bu kapıyı açmak çok tehlikeli bir duruma bizi sürükler. O açıdan e, biz sünnetin bize göstermiş olduğu yol ile yetinmemiz lazımdır. Bu kapıyı açmamamız gerekir. Bidat-ı Hasene kapısını açtığımız zaman herkes çıkar, a bu Bidat-ı Hasene, ben Hasene bir Bidat getirdim, Öbürler der ben şu Hasene Bidat'ı getirdim, dini bozarlar. O yüzden bu kapıyı Açık tutmak doğru değildir. Ama bunu da içtihatla karıştırmamak lazım. Kıyas ile karıştırmamak lazım. İçtihat kapısı açıktır, kıyas kapısı açıktır. Bunlar caiz olan şeylerdir. Ama usule uygun olmak suretiyle bir mevzuda kıyas yaptığımız zaman bir asla kıyas ederiz. İçtihatımızı da yapar iken Delillerden, hastlardan, ayetlerden, hadislerden destek alarak bunu yaparız. Aks takdirde kafamızdan herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. O açıdan bir Kur'an kursu açmak, mesela bir hayır kuruluşu, bir yetimhane, bir acezehane gibi yerler açmak, hayır kurumları açmak, vakıflar kurmak, dernekler kurmak bunlar caiz olan şeylerdir. Bunları... Yani bidat-ı hasene olarak değerlendiren varsa, evet bu baptan bidat-ı haseneler makbuldur. Yani böyle bunları bu alanda olan şeyleri. Ama bunlar bidat-ı hasene değildir. Bunlar e, dinimizin öngördüğü, emrettiği şeylerdir. Her alanda baktığınız zaman, e, Allah-u Teala yoksula yardım etmeyi etmeye insanları davet ediyor. Edin diyor, bu konuyla ilgili ne, ne tür bir yol buluyorsanız yapın diyor. Öyleyse bunun için bir dernek kurmamız gerekiyorsa, bir vakıf kurmamız gerekiyorsa kurarız, efendim teşkilatlanırız. Bunlar hep bu emrin doğrultusunda yerine getirilen şeylerdir. Ama mesela bir de nasıl olabilir? Aslı olmayan bir şey getirdiniz. Ne getirdiniz mesela? Bugün mesela hızını alamayanlar var zikirde. Ayakta zikre diyorlar, kol kola giriyor, zikre, bağırma, çağırma, haykırma hoplama, zıplama. İşte bunlar, bunlar bir dert hasenedir diyorlar. Yani tamam diyorlar, peygamber bunu yapmadı ama bunlar e, biz yapıyoruz ama bunlar güzel bir diyorlar. Biz Allah rızası için Allahı anarak aşka şevke gelerek bunu yapıyoruz. Bu güzel şey diyor diyorlar. İşte bu güzel değildir. Bu yanlıştır. Bu İbadet var olan bir ibadetin şeklini suretini başka bir şekle surete çevirmektir Zikir ibadeti vardır şekli bellidir şemali bellidir o öyle yapmak lazım O şekilde bir ibadet yoktur dolayısıyla vardır diye yola çıkmamız doğru değildir Dediğim gibi İslam'ı davette İslam'ı faaliyette yeni kurumlar yeni hareketler aksiyonlar hedefler müesseseler kurmak caizdir Bunları bidat olarak, bidat-ı hasene olarak görmüyoruz. Bunlar dinimizin emrettiği şeylerdir. Ama biraz önce örneğini vermiş olduğum gibi, aslı olmayan, aslını dinimizden almayan herhangi bir tavır, ibadet manasında herhangi bir çalışma, bunlar e, bazı insanlar nezdinde hasene, bidat olarak görülse de bu kapı açık değildir. Böyle bir şey Doğru da değildir, mantıklı değildir. Böyle bir şeyin kabulü de dini bozacak olan bir durumdur. En azından setli zera'i, yanlışı engelleme, önüne set çekme babından bu tür iyi niyeti de olsa bu tür yaklaşımların karşısında yer almak lazım. Evet, diğer bir soruya geçelim. Müslüman olmadan önce yapılan amellere sevap var mıdır? Evet, evet. Bu sorumuza da şöyle verelim, cevap verelim. Bir insan Müslüman olmadan önce hayru hasenat yapmış olsa ardından da Müslüman olsa eskiden yapmış olduğu ameller kendisine hasene olarak yazılır mı? Yoksa Yazılmaz mı? Bizim bildiğimiz bilgiler doğrultusunda küfür ile yapılan bir insan kafir ise onun yapmış olduğu herhangi bir hayır, güzellik, amel, hasenat, güzel iş, hizmet, Allah'ın hoş göreceği herhangi bir iş makbul değildir. Çünkü küfür ile hiçbir amel kabul edilmez. Yani küfürle birlikte salih hiçbir amel, salih amel olarak kabul edilmez. İslam'a girdikten sonra geçmişe dönük olarak bu ameller kabul edilir mi? Onu da bilemiyorum. O konuyla ilgili bir nas bilmediğim için o konuda herhangi bir şey söyleyemiyorum. İnşallah bu konuyla ilgili de bir araştırma yapalım. Eğer bir nas, bir hadis-i şerif bir işaret bu konuyla ilgili bulursak, o da bu sorumuza ışık tutacaktır inşallah. Müslüman olmadan önce yapılan onu cevap verdik. Veli nimet kelimesi sıkça kullanılır. İslam'a göre sakıncası var mıdır? Tam manası nedir? Veli nimet, nimetin velisi. Yani büyük nimet demektir. Efendim ve aynı zamanda nimet sahibi de mana, e, manasına da gelmektedir. Eğer bir insan veli nimet derken bunun nimetlerin en büyüğü, büyük bir nimet manasında olduğunu düşünerek bunu söylerse bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama nimetin sahibi olarak düşünürse nimetin sahibi veli nimet nimetin sahibi olarak düşün, düşünürse burada sözümüzü ikiye ayırırız. Yani eğer bir insan nimetin sahibi derken yani nimeti yaratan, var eden, nimeti veren onu kastediyorsa, Allah kasted ederse bu sözüyle caizdir, güzeldir. Kulu kastediyorsa caiz değildir. Nimeti veren, nimetin sahibi olarak, menşei olarak Allah'ı görüyorsa sorun yok. Kulu görüyorsa Sorun var, şirk var demektir. Bunu da niyetlere göre bu söz değişir. Sözün kendi başına herhangi bir kusur yok. Sözü söylerken niyetler önemlidir burada. Onu da söyleyelim. İnsanlarda günah yazılma işlemi kaç yaşında başlar diye sormuş yine kardeşimiz. İnsan bulu çağına erdikten sonra günahları, sevapları artık yazılmaya Başlar. Bazı alimler temiz yaşında da başlar der. Yani bir insan çağına ermemiş olsa ama 10 yaşında hakkı batılı biliyor, iyice anlıyor, temiz ediyor, yanlışı doğrudan ayıra edebilecek bir durumdaysa, onun da bile bile hata, nasıl olsa yazılmıyor diye bile bile hata etme hakkı yoktur. Bile bile o yaşından itibaren, on yaşından itibaren bile bile namazını, niyazını terk etme e, durumu yoktur. Eğer vücudu güçlüyse, aklı yerindeyse, aklı her şeye eriyorsa, Allah'ın kulu olduğunu biliyorsa, Allah'ın emirlerine muhataptır. O şekilde bilecek. Ama biz, e, İslam böyle bir ölçü koymuş, bulu uçağından itibaren demiş. Çünkü insan e, bulu uçağına erdikten sonra, İnsanı kamil oluyor, aklı, aklı olgunlaşıyor demişlerdir ama bir insanın bazı sıhhat durumlarından dolayı buluğa ermesi gecikebilir ama akli olgunluğu yerine gelmiştir mesela. Ne olacak bu insan? Bazı insanlar 16-17 yaşına kadar buluğa ermiyor. Ama akli melekeleri yerinde. Sadece sıhhatten kaynaklanan bir durumdan dolayı o biyolojik görüntü ortaya çıkmıyor. Ve bazı insanlarda çok sağlıklı, bakımlı olduğu için daha erken yaşlarda o biyolojik görüntü ortaya çıkıyor. Yani biyolojik görüntü ortaya çıkmadı diye bu insan namaz kılmayacak mı? Allah'ın emirlerine muhatap olmayacak mı? Elbette olacak, elbette kılacak. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor çocuklarınıza 7 yaşında namazı söyleyin kılsınlar arada sırada. 10 yaşında kılmazsa artık biraz e, onlara Gerekirse e, ders verin, e, gerekirse hafifçe onları korkutun, hafifçe de efendim dövün diyor. Yani 10 yaşında. Burada bulu çağ söz konusu değil. 10 yaşın demesi yani aklı saracak durumda ise onlara artık namazı emredin. Evet, kılsınlar. E, o yüzden e, bulu çağ genel bir vasıftır, genel bir e, ortalama bir durumu ortaya e, koymak için söylenmiştir. Asıl itibariyle akli melekelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığı e, efendim dikkate alınmalıdır, baza alınmalıdır. Bir insan eğer 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında bulucağına ermediği halde eğer hakkı batılı biliyorsa, iyi doğruyu biliyorsa, e, bile bile de yanlış yapmamalıdır. Bile bile de efendim, günah işlememelidir. E, i̇şlendiği takdirde, o yaşlarda alıkonulur. Yan, bu yanlışı sen ya, ya, e, yaptın, yapma bir daha denir. Gereken tavsiyeler, emirler, tembihler, tembihat yapılır. Ve bu şekilde hani biraz da yapmış olduğu bu yanlışların kötü bir takım sonuçlarının kendisine dokunabileceği ona işaret edilir. Yani bunu böyle bilmek lazım. Bir insan nasıl ki bir baba çocuğu 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında onun dediğini yapmıyorsa ona kızıyor, kızma hakkını kendinde görüyorsa durum ilahi emirler karşısında da Aynıdır Allahu Alem. Evet. Ama genel itibariyle, genel itibariyle bizim fıkhımızın hadislerin işaret etmiş olduğu mükellef yaşı, bulu çağıdır. Bu bu ortalama bir işarettir. ortalama bir zaman sürecini vasfıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Ama bu öyledir diye de biz şunu diyemeyiz yani bunu iyi ayırt etmek lazım. Oğlum sen kaç yaşındasın mesela? 13 yaşındayım. Peki bu çanı erdin mi? Ermedim. Ha oğlum sen git istediğin hatayı yap. Ne yaparsan yap. Sen sana günah yazılmıyor nasıl olsa diye bir yaklaşım içinde olmak hatalı bir yaklaşımdır. Ona aynı böyle mükellef olmuş gibi oğlum bak Allah'ın emirlerini algılayabiliyor musun evladım algılayabiliyorum namazı algılıyor musun algılıyorsun hakkı batılı seçiyor musun seçiyor ha, öyleyse icabet et bakayım icabet et sen Allah'ın kulusun kulluk yapacaksın icabet edeceksin bunu söylersin illaki de hani çocuğun rüyalanmasını beklemek doğru bulunmaz ama rüyalanması bulunçağına ermesine işarettir o, o andan itibaren de çocuğun herhangi bir mazereti yoktur. Aklım sarmıyor benim falan deme, mazeret uydurma gibi herhangi bir şeyi o andan itibaren olmayacaktır. Yani bunları bilelim. Ortalama e, bu cevap sanıyorum bu konuyla ilgili yeterlidir diye düşünüyorum. E, Abdül Muntakim kardeşimiz diyor ki hocam alimler e, lukavı anlamındaki bid'at-ı haseneh kavramı ile ıstılahi olan bid'at-ı haseneyi birbirine karıştırıyorlar desek hata mı olur? Alimler böyle bir karıştırma içinde değiller aslında. İnsanların algısı belki karışık. Biraz önce bu konuyla ilgili konuştuk. Gerekli kadar da konuştuğumuzu zannediyorum. Aksiyon, hareket, hizmet, davet, irşat konularında vesile kullanmak, bir merdiven koymak, bir bir hareket içinde olmak, bir aksiyon içinde olmak, bir gayret içinde olmak, bunlar bidat olarak görülmemesi lazım. Ama dediğim gibi var olan bir ibadetin şeklini, suretini değiştirmek suretiyle yapılan uygulamalar ne kadar hasene bidat olduğu iddia edilse bile yanlıştır, caiz değildir. Asla caiz değildir. Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak asla caiz değildir. Ne gibi? örnekte verdim biraz önce. Ayakta bağırarak, çağırarak, zıplayarak, zihir yapmak caiz değildir. Çünkü dinde yoktur. Bu ibadetin vasfı, şekli, şemali bellidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bunu örnek, örneklendirmiştir. Sahabe bunu göstermiştir. E buna yeni şeyler katmanın lüzumu yok. Bunu değiştirmenin lüzumu yok. Namaz kılmak bellidir. Nasıl secde yapılır bellidir. Nasıl rükü yapılır, nasıl kıyanda durulur bellidir. Ne okunur bellidir. Ya tut da sen efendim namaza değişik şeyler kat. Bunlar bidat. Tular adam der ki bidat ama hasene bidat diyebilir. Ama yanlış. Yok. Bu ibadet böyle geldi, böyle tatbik edildi, böyle yapılacak. Dinimiz bunu emrediyor. Sen kafana göre bir şey uyduramazsın. Demek lazım. Bir insan mesela biz ne yapıyoruz? Ruku'ya varıyoruz değil mi? Ruku. Bir insan geri bayılır da ben de rüküyü böyle yapıyorum, daha huşulu yapıyorum, daha da güzel oluyor falan deyip ortaya çıkarsa, bu reddedilir. Çünkü bu ibadet böyle yapılmıştır, böyle gösterilmiştir, böyle yapılması bize farz olan e, şeklidir. Camilerde ölüm ve başka sebeplerle mevlid okunuyor, bu güzel bir tata örnek veriliyor demiş tabi kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, ölüm dolayısıyla... Bir ölü ölümü ölüm yıldönümü vesaire mevlid vesaire gibi kutlamalarda, şu anmalarda şurada burada yapılan okunan kasideler ki mevlid kasidedir. Bunların dinde yeri yoktur. İbadet manasında okunduğu takdirde bunların içinde geçen zikirlerden dolayı insana bir sevap vardır muhakkak. Yani orada Mesela la ilahe illallah diye bir söz geçse bunu söylesek. Bu bir ibadettir, bu bir zikirdir, bunun faydası vardır. Ama şimdi şu bakış açısı yanlıştır. Mevlid sanki bir vahiymiş gibi algılamak, Mevlid okumak, içindeki yanlış uydurma bir takım hadisler, bir takım uydurma, rivayetler, tarihi bilgiler, İsrailiyat şudur budur, hayal ürünü, gönül ürünü bir takım sözlerle birlikte bu şeyleri okumak gerçekten de Allah'ın hoşuna giden bir ibadettir diye düşünmek yanlış olur. Okunduğu takdirde ölü azaptan kurtulur diye inanmak yanlış olur. Ölüler alınması için böyle bir program yapılacak ve bu programda merid okunacak diye bir düşünce yanlış olur. Merid okunduğu takdirde ölü cehennem azabında ise cennete girer, düşüncesi yanlış olur. Kabir azabı çekiyorsa kabir azabından kurtulur diye olaya bakmak yanlış olur ki bu asırda bunların hepsi görülüyor. Ne yapıyor? Hoca giriyor mesela diyor kardeşim senin baban öldü. E sen bunun 3'ünü yapacaksın, iki, üç 4'ünü yapacaksın, 5'i 6'sı, 7'si, 40'ı, 50'si, 52'si bunlar yapacaksın. Bunun senin borcun. E ne yapacak? Ne yapacağız bugünlerde? Ya kardeşim bize vereceksin biraz para. Zarfın içine para koyacaksın. Biz de senin evinde veya gösterdiğin bir yerde alacağız mikrofonları. Okuyacağız, merdiv okuyacağız. Senin ölün azaptaysa kurtulmuş olacak. Biz paramızı alacağız, gideceğiz. Biz biz dünyadaki efendim senin vermiş olduğun parayla geri içerken senin ölün de cehennemden çıkıp cennete girecek. Orada iyi pişecek. Sen bunu kabul eder misin? Ha, ederim. Ya bu imamlar, bu hocalar bunu bu şekilde takdim ediyor lisan-ı halleriyle. Yani böyle bizzat demeseler de onların o tavırı e, lisan-ı halleriyle e, cahil insanlara bu intibayı veriyor. Bu intibayı onlarda uyandırıyor. Ve bu e, bir ticaret haline geliyor. E, kurnaz insanlar parayı alıyor, bir ihlas okuyor, bir işte mevde okuyor, parayı alıyor. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira neyse. Öbür adam da o parayı veriyor ki, annesi azaptan kurtulsun diye. Parayı kim alıyor? Hoca alıyor veya işte hoca kimliğinde olan birisi alıyor. Okuyan kişi. Hakkı bu para değil. Parayı veren kişi ne zannediyor? Zannediyor ki ölüsü Cehennemden kurtulacak, taksiratı affedilecek, cennete girecek falan zannediyor. Bu zan olmasına rağmen onu okuyan inşa insan o insanın kafasında böyle bir düşüncenin olduğunu bilmesine rağmen sanki bu düşünceyi destekleyip körükleme e, manasında gidiyor, okuyor, parasını da alıyor geliyor. Bu bir kandırmadır tabii ki. Onların aldığı para haramdır. Kandırılan insan ahirette onlardan hakkını almalıdır, alacaktır da. Ee, bu okunan mevlidlerden herhangi bir ölüye fayda yoktur. Bu da orada ortaya çıkacaktır. Ee, bu insanlar bu aldatmacıdan, kandırmacıdan uzak durmaları gerekmektedir. Cennet bedava değildir. Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu bir mevlidin okunmasıyla hiç kimse Cehennem azabından kurtulmaz. Durum, hal böyle iken kurtulur gibi lisanı haliyle bir iddiada bulunduğu paranın peşinde efendim ağzı salyalanan o insanların yapmış olduğu bu tavır kendilerine yakışmamaktadır. Müslüman kimliğine yakışmamaktadır. Dini ticarete dökmek yakışmamaktadır. Hatta ve hatta Dini bu şekilde bir meta olarak görüp bir maddi kazanç elde etmek için vesile olarak kullanan bu insanlar cehennemin en kötü yerinde olacaklardır. Ya bunlar adı imam olabilir, adı başka bir şey de olabilir, müftü de olabilir. Ama insanların manevi düşüncelerini, duygularını kötüye kullanmak, onları kandırmak, lisanı halleriyle veya işareti bir takım sözleriyle bunu yaparsan senin ölüm kurtulur mamasında bir yaklaşım ile o insanların elinde cebinde ne varsa alıp götürmek ve dini Kur'an'ı bir ticaret metaı vesilesi malı olarak görmek çok büyük bir felakettir. Ve gerçekten de bu insanlar azabı Hak etmektedirler. Açıkça söyleyelim. Onlar Allah'ın ayetlerini çok ucuz bir fiyata satmaktadırlar. Dünya malı karşılığında. Onların yedikleri ne kötüdür. Kazançları ne kötüdür. Çoluklarına, çocuklarına yedirdikleri o paralar ne kadar çirkindir, ne kadar haramdır. Evet, devam edelim. Bundan sonra da soru yazmayalım. Şu soruyu cevap verdikten sonra sohbetimizi bitirelim. İbrik rahmetullahi Rahmetullah Aleyh Ömer radıyallahu anh mescitte cemaat ile teravih kıldırmasını ve bu ne güzel bir bidat sözüne bu sözlük manası itibariyle kullanılmış bir sözdür. Bu tabi Abdüm'un takım kardeşimiz cümlenizi çok iyi algılayamadım ama herhalde algıladığım kadarıyla şöyle demek istiyorsunuz. Hazreti Ömer insanları teravih namazına davet etmiştir. Camide kılınmasının daha iyi olacağını düşünmüştür. Peygamber kılmadı sen niye kılıyorsun diyenlere de bu çok güzel bir şeydir. Bunda bir beis yoktur demiştir. Bu da Bidadı Hasene'ye örnektir diyen İnsanlar var. Evet, bunu bu şekilde örnek verirler. Doğrudur. Ama unutulmamalıdır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında birinci gün, ikinci gün cemaatle kılmıştır. O nafile namazda durduğunda cemaat hemen arkasında saf tutmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Teravih namazını yani cemaatte kılmışlardır. Bir iki gece o şekilde. Daha sonra Ramazan'ın son günlerinde de aynı şey tekrar tekerrür etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmete farz kılınacak diye bunu bu sefer evde kılmaya başlamıştır. Yani ümmetine olan şefkatinden dolayı farz kılınacak diye. Yoksa Hazreti Ömer olayın bu şekilde olduğunu biliyor radıyallahu anh bu şekilde olduğunu biliyor, peygamberimizin kıldığını biliyor, arkasında kılmıştır. Dolayısıyla bu bidat hasene falan değildir. Peygamber yapmıştır bunu zaten. Yapmıştır. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmedi insanlara, Hazreti Ömer emretseydi kılacaksınız, mecburen kılacaksınız deseydi bu yanlış olurdu. Ama öyle bir şey demedi. Sadece demedi ki peygamber bunu e, sağlığında size faz kılınacak diye terk etti ama böyle bir şeyin de güzel olacağını bize hissettirdi, gösterdi. Biz de bu güzelliği yapalım. Çünkü o artık aramızda değil. E, vahiy gelerek yeniden e, bu teravihin farz kılma meselesi olmayacağına göre biz teravih namazını daha güzel şekliyle daha ilk günlerde Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi kılalım demiştir. Bu da doğrudur. Aslında vardır. Bu bidatla alakası olmayan bir durumdur. Çünkü sünnette yeri vardır. Mebur bir haç büyük küçük tüm günahları siler mi? diyor yine kardeşimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük şirk hariç haç bütün günahları siler buyuruyor. Ancak insan hakları hariç bakınız insan hakları hariç. Zalim zulmettiniz insanlara onlar hariç. Onlardan da helallık dilerseniz Efendim kabul eden bir hac insanların büyük küçük bütün günahlarını siler götürür bu Allah'ın bir mükafatıdır Allah'ın vermiş olduğu bir hediyedir ama şirk yapılmaması lazım eğer şirk varsa o insan hacda da olsa Arafat'ta da olsa o şirkinden tövbe etmesi lazım dönmesi lazım aynı zamanda kulların hakkını yediyse o kulların haklarını iade etmesi lazım. Bu takdirde o insan annesinden doğmuş olduğu gün gibi olur. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Evet son sorumuzu aldıktan sonra kapatalım. Besmele Rumuzlu kardeşimiz diyor ki İslam'da kadınların kadın dernekleri kurması caiz midir? Bir derneğin kadın derneği erkek derneği diye kurulması elbette bir sakıncası yok ama hangi felsefeye göre ...kuruluyor bu dernek... ...mesela... ...eğer... ...kadın derneği... ...feminist düşünceleri... ...savunmak adına kuruluyorsa olmaz... ...yani erkekler de hakeza... ...yanlış bir fikir, yanlış bir... E, ...düşünce üzerinde kurulduysa yanlış olur ama... ...bu dernek kadın derneğidir kardeşim... ...bu derneğe kadınlar gelir... ...ziyaretçisi kadınlardır... E, ...teşkilatı kadınlar tarafından... ...kurulmuştur hizmetleri, faaliyetleri kadınlara hitap etmektedir. Diyorsa bunda hiçbir sakınca yok. Öbür taraftan da bir erkekler çıkıp da diyorsan bizim derneğimiz erkeklere hitap ediyor. Onların sorunlarıyla ilgileniyor. Onlara ışık tutuyor. Ziyaretçileri onlardan oluşuyor. Hizmeti onlara yönelik oluyor. Diyorsa bunda bir sakınca yok. Ama ayrımcılığa gitmemek lazım. Yani hizmet adında bir farklılık vardır ama, renklik vardır ama ayrımcılık yoktur. Ayrımcılık yapılırsa kadınların kurmuş olduğu dernekte mesela kadınlar şunu diyorsalar efendim kadınlar ezilmektedir kadınlar bir olalım erkeklere karşı savaş açalım gücümüzü birleştirelim diye bir toplumsal ayrışma bir çatışma bir kör, ve bu çatışmayı körükleme manasında bir teşkilat kurulduysa bu caiz değildir ama hizmet itibariyle kadınlara hitap eden bir efendim derneğin herhangi bir sakıncası yoktur kadınların hicabını savunanlar gibi veya dul kadınlara yardım eden dernekler gibi eşi hapse düşen kadınlara yardım eden dernekler gibi bunlar da hayırlı derneklerdir bunların kurulmasına da teşvik edilmelidir faydalıdır ve yapmış oldukları güzel faaliyetlerden dolayı umulur ki Rabbimiz onların ecirlerini verecektir evet değerli kardeşlerim ee, yine sohbetimiz bayağı uzun oldu. Aşağı yukarı iki saate yakın bir zamandır aranızdayız. Hepinizden Allah razı olsun. Allah gecenizi mübarek eylesin. Allahu u Teala duyduklarımızla, eşittiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip, nasip eylesin. Her türlü bidattan, hurafetten, şirkten bizleri uzak eylesin. Allahu u Teala hayırlı bir ömür yaşamayı hayırlı bir yaşamdan sonra cennette onun cemaliyle müşerref olmayı bizlere nasip eylesin. Cehennem azabından, ateşinden, bizleri uzak eylesin. Şeytanın vesvesesinden, hilesinden, destesinden ve şeytanın ta e tabisi olan insanların şerlerinden bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i hıfz eylesin. Allah-u Teala içimizdeki zalimler, asi, as isyankar, günahkarlar yüzünden bizleri helak eylemesin. Ve ahir davana elhamdülillahir rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi. وصحبه أجمعين